ve hayr el hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'e ve kulle bid'etin dalâle ve kulle dalâletin arkadaşlar, Salihin adlı Muhammed bin yazmış olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere, havf bahislerini almıştık. Bununla alakalı ilim zikretmiş olduğu açıklamaları bizler de zikretmeye, sizlere sunmaya çalışmıştık. Bugünkü konumuz Babul Cem'i beyne'l havfi var reca. Yani konunun अहमiyetinden olsayarak İmam-ı Nevi bu iki konuyu kauf konusunu ve reca konusunu bu babtan önce iki ayrı babta ele almıştı. Konuyla alakalı ayet ve hadisleri zikretmişti. Şimdi yine bu iki hususu bir bab altında bizlere zikretmekte. Yani kaufun ve korkunun cem edilmesi, kulda bir arada bulunması hususunda bizlere bir daha daha, bir daha uyarı yapıyor. İmam-ı rahimahullah diyor ki İ'lem ennel muhtara lil abdi fi hali sıhhati en yekune khaifen raciyen. İmam-ı Nehevi'nin tercihi bu. Diyor ki kul sağlıklıyken, sıhhatliyken, afiyetteyken hem kâif korku içinde olacak hem de ümit içinde olacak reca halinde olacak ikisini dengede tutacak veya konu kafu var reca uhu sava dengede olacak diyor Sağlıklıyken kul bu şekilde olacak ve halil halı almarid yumphidur <gülüyor> reca ve marad yumphidur reca diyor ki hastalık anında ölümünün yaklaştığı dönemlerde ne yapacak? Reca tarafını daha ağır bastıracak. Allah'a hani daha önceki mapta Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmaktaydı? Sizlerden birisi öldüğünde ancak nasıl ölsün? Allahu Teala'ya hüsnü zan besleyerek ölsün. Tabi ilim ehli farklı farklı tafsimler geçiyor bu haf veracağı konusunda. Kimileri kulun haline bakması gerektiği, durumuna bakması gerektiğini söylüyor. Kulda futur varsa, gevşeklik varsa, itaate olan hususlarda bir yavaşlık varsa kul hav tarafını, Allah'tan korkma tarafını biraz daha fazla ağır tutmalı diyor, diyen alimler var. Kulda ibadet iyiyse, seyir güzelse, haramlardan sakınıyorsa, takvası maşallah iyiyse raca tarafını ne yapması lazım yani var. Ama bu hususta daha önce de zikrettiğimiz gibi asb olan half ve yapması kulun dengede tutması. allah Teala'nın şu ayeti kerimesini zikrediyor. İmam Nevi Rahim Abdullah, Araf Suresi Efe eminu mekrellah Bunlar Allah'ın mekrinden Allah'ın hilesinden kendilerini güvende mi hissetmektedirler? Fela ye'menu mekrellahi illa kavm-ul hasirun. Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından ancak hüsrana uğrayanlar ne var? Kendini güvende hisseder. Akıl sahibi, takva sahibi kullar sürekli teakkuz halindedir. Kendisine gelen nimetlere de başına gelen musibetlere de ne gözüyle bakar? İmtihan gözüyle bakar. Kendini güvende hissetmez. Kim kendini güvende hisseder? Hüsrana düçar olmuş, hüsrana batmış insanlar. Hele hele işlemiş olduğu günahlara rağmen, hele hele haramlardan uzaklaşmamasına rağmen, hala raca halinde yaşayan, ümit halinde yaşayan, korkusu onu Allah'a itaat etmeye, ibadet etmeye, teşvik etmeyen kulların hüsrana çok daha açıktır. Az sonra bir sonraki bapta gelecek. Sahabe, kendilerine veren dünya nimetlerinden dolayı üzülüyor, ağlıyor. Bunun kendilerine verilmesi gereken cennetten önce verilmesini ve orada bundan mahrum olabilecekleri zannına kapılıp allah Teala'nın orada onlara vereceği nimeti dünyada acil olarak peşin olarak verdiğini ve orada mahrum olmaktan korktuklarından dolayı ağlıyorlar. Diyorlar ki bizden öncekiler şehit oldular. Şehit kefenleri örtülürken, üzerleri örtülürken üzerindeki elbiseler yetmedi onları. Bacağını örtmek istediler. Kafası açıkta kaldı. Bunlar Allah'ın sevdiği kullarıydı. Bizler ise şimdi ne haldeyiz, ne durumdayız diyerek sahabeden korkan allah Teala'nın acaba bize bir imtihanı mı diyerek titreyen insanlar vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz ki allah Teala adama veriyor, rızkı gönderiyor, nimeti veriyor ama adam kıpırdayamıyor. Sabah namazda kalkamıyor. Haramlardan el etek çekemiyor ama hala ne? Allah bize veriyorsa diyor Allah'ın sevdiği kuluyuz. Değil mi? Öyle düşünen çok var. Halbuki aleyhisselatü vesselam hadis-i ne diyor? Eğer kulun günah işlemesini görmenize rağmen, kulun günah işlemesine rağmen Allah-u Teala ona veriyorsa bu nedir diyor? İstidraçtır diyor. Günah işliyorsun. Ve hala her şey yolunda güzel. Güllük gülistanlık. Kul burada korkacak. Korkması gerekiyor yani. Diğer bir ayette اِنَّهُ لَا يَيْءَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden ancak kimler ümit keser? Kafir topluluklar. Öbür taraftan da ne var arkadaşlar? Rahmetten ümit kesmemek var. Yavma tabiyyat duvucuhun ve tesved duvucuhun Alimina suresinde de Allah Ta'ala diyor ki o gün bazı yüzler vardır ki bembeyaz parıllar. Bazı yüzler de vardır ki kapkaradır. Bakın havf veracağının dengede olduğu insanların o gün yüzleri ne olacak? Bebmeyaz olacak. Kimi yüzler de var ki kapkara olacak. <Gülüyor> <Sessizlik> i̇nnel ebrâra lefî naîm ve innel fuccâra lefî jahîm. İbrar, itaatkar olan kullar, Allah itaat kullar, lefî naîm. Nimetler içinde, cennetler içinde olacaklar. Ve <Sessizlik> <Sessizlik> innel fuccâra lefî jahîm. Fuccâr. Facirler, Allah'a itaatten sapanlar ise, cahim, Cehennemde olacaklar. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِنْشَتٍ رَاضِيَهِ Bakın ayetlere dikkat ederseniz, bir taraftan bize ne yapıyor? Ümit, ümite sürüklüyor. Diyor ki, ebrar, itaatkarlar naim, cennette. He, ne yapıyoruz? Böyle bir soluklanıyoruz. Ama akabinden hemen ne geliyor ve inel fucaru fi Facirler de cehimdedir, ceh cehennemdedir. Yani recayı ne yapıyorsun? Ile, korku ile, korkuyla kontrol altına alıyorsun. Öbür türlü recanın önünü açık tutarsan o her yere gider artık. Ondan sonra ameller olmaz ama hala kendini ne zanneder kul? Allah'a yakın zanneder. Fa amma ma saqulat mavazinu fehu fi 'aysati'r <gülüyor> radiya mizanı, terazisi, ağır basan, hasenatı ağır basan, fî eyşettir <gülüyor> hoşlanacağı, razı olacağı bir hayat sürer. Evet, herkes hemen ne yapıyor? Ümit var oluyor, evet. ben مَنْ خَفَّتْ Hemen akabinde diyor ki allah Teala, terazisinde hasenatı ağır değil de hafif kalan, durumu ne? فَأَمُّهُ هَا Onun varacağı yer, ateştir. Onun sonu ateştir. Ateş çok Kimsenin elinde kimsenin elinde ahiretiyle alakalı ahirette Rabbinin huzuruna durduğunda kitabı sağdan verilenlerden mi olacağı yoksa soldan verilenlerden sırtıyla arkasından verilenlerden mi olacağı hususunda bir garantisi yok öyle değil mi? Ama herkesin elinde şu garanti var. Allah-u Teala bu dünyada hepimizin rızkını ne yapacak? Verecek. Hepimizin böyle bir garantisi var. وَفِسْتَمَاءَيَ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ Sizin rızkınız göktedir. Size vaad olunan da göktedir. Yağmur. Tefsire baktığınız zaman bunun yağmur olduğunu söyledim. Yani. Şimdi çarpık düzene bakın ki hepimiz insanlık olarak ne yapıyoruz? Bizim için garanti olan şeyin peşinde koşuyoruz. Dünya. Herkes ne yapıyor? Onun için bir gayret. Gayretin ötesinde yani. Acayip bir özveri. Bakıyorsunuz ki dünyamız için çok uzun süreler çalışıyoruz. Birçok şeyden kendimizi alıkoyuyoruz, mahrum bırakıyoruz. Ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, istirahatimizden, sağlığımızdan, sıhhatimizden. Bir taraftan da garanti olmayan bir yer var. Ahiret. Ama onun, için, onun için kendimize baktığımız zaman namazlarda bir gevşeklik. Allah'ın haram kıldığı şeylerde onları çiğnemekle alakalı bir gevşeklik. İşte o sebeple Allah tarafı diyor ya اَفَاَمِنُوا مَكْرَ Allah'ın mekrih Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Yani bu anlattığım durum aslında hal olarak nisan olarak olmasa da hal olarak neyi ifade ediyor? Bir gafleti ifade ediyor. Allah Teala'nın kurmuş olduğu Allah Teala'nın tuzağına tuzağından güvende olmanın bir şeyi bu. Tezahuru. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi derin bildiklerin bilseydiniz az çok ağlardınız. İlk hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة mümin Allah katındaki ukubeti Allah katındaki cezayı bilseydi ma tama'a bi cenneti ahad Kimse ne yapmazdı cenneti arzulamazdı. Ve لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة Şayet kafir Kimse Allah katındaki rahmetin ne olduğunu bilseydi, kimse cennetten ümmetini yapmazdı, kesmezdi. Yani Allah Teala'nın rahmeti gerçekten çok büyük. Rahmeti gazabını geçmiş. Bir taraftan bunu bileceğiz. Bir taraftan da Allah'ın azabı, Allah'ın cezası, Allah'ın ukubetinin de çok çetin olduğunu bileceğiz. İkinci hadis, Ebu Sa'id el-Hudri hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal... Peki aleyhissalâtu vesselâm. Aleyküm selâm. İzâ vudi'atil cenaze konulduğunda ve ihtemel hennâsu Tabi bu cenaze biziz yani. Bizden bahsediyor. Başkası değil o. Herkes şimdi değil mi? Bu cenaze konulduğunda dediğinde tabutun içinde bir, bir vatandaşın halini düşünüyor. Ama herkes aslında kendi halini düşünmesi lazım. Yani Osman olarak o sabunun içine koyulmuş cefenin dürmüşler bağlamışlar, böyle düşünmek lazım. Ender olarak bunu bu şekilde tasavv tasavvur etmen lazım, düşünmen lazım. Vahdet mela henna su ala insanlar başlarını alıp omuzlarını alıp taşıdıklarında <gülüyor> Eğer kanat salih ise, "Qaddimuni, qaddum, qaddimuni." Er bu cenaze salih bir kimse ise, dünyada salih ise Allah'ın razı olup hoşunda olduğu bir hayat süren bir kimse ise der ki, "Hadi beni hızlı bir şekilde götürün." Tabii biz duymuyoruz onu. O yani duymuyoruz. Duysak yani duymadığımız halde cenazeye gittiğimiz zaman Etkileniyoruz, korkuyoruz. Değil mi? Bir de duyduğumuzu düşünün. وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَا قَالَتْ يَا وَاِلَهَا Eğer salih bir kimse değil, idiyse dünyada, yolu camiden geçme, geçmeyen bir kimse ise, alnı secde inmeyen bir kimse ise, bu da diyecek ki ya <gülüyor> وَاِلَهَا vay bu nefsin, vay bu cenazenin haline, kendi kendine ne yapacak? Ağıt çekecek, üzülecek. Ey ne tذهبون Nereye gidiyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Yesmau savtaha kullu şey'in illa al-insanu." bu cenazenin bu çığlığını, bu cenazenin bu haykırışını, bu bağırışını insanlar hariç, insanlık hariç her şey işitir ve duyar. Şayet insan diyor, valeu semiyahu saiq. İnsan bunu duysaydı ne yapardı? Olduğu yerde kalır bayılırdı. Düşünebiliyor musunuz yani? Cenazeyi almışsınız yukarıdan bağırıyor size. ve hatta mezarlığın yanından geçiyorsunuz iki çığlıklar duyuyorsunuz. Da artık mezarlığa gider misiniz? Babanız ölse gömmeye gitmesiniz değil mi? Allah'ın rahmeti. Allah-u Teala'nın bir rahmeti ki bizlere ne yapmıyor? Bu kabir azabını duyurmuyor. Tabi salih de olsa salih de olmasa Allah katındaki durumunu biz bilemeyiz. Sünnet olan cenazeyi hızlı bir şekilde ne yapmak? Hem gömmek hem de gömmeye götürürken götürmek. diyor ki o yayına İbn Abdurrahman babasından naklediyor Abdurrahman'dan babası Osman İbnü Ebil As radıyallahu anhın cenazesinde cenazesine katılmış diyor ki ve kunnana nemşi hafifen ağır bir şekilde diyor cenaze götürüyorduk yavaş şekilde ve felahiy kana Ebubekr radıyallahu anhu bize diyor arkadan Ebu sahabeden Ebubekir radıyallahu anhu yetişti ve bizi gördü. Farafa <gülüyor> savtahu yüksek bir sesle dedi ki: "Laqad raaynuna wa nahnu ma'a sallallahu aleyhi ve sellem narmulu ramlan." Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte ne yapardık? Cenazelerde koşardık. Hızlı hareket ederdik. İşte en son ki umre yolculuğumuzda Yanımdaki abiyle beraber cenaze gittiğimizde bana dedi şuydu ya İlyas dedi ne kadar çok dedi etkilendim bu cenazenin böyle hızlı bir şekilde koşula, koşularak, koşar adımlarla kabre doğru götürülmesinden. Sanki dedi bir yerden bir şey kaçırdık. Gerçekten öyle. Yani insan olarak biz buraya ait değiliz arkadaşlar. Buranın malı değiliz. yani Buranın Ürünü değiniz. Bizim gideceğimiz yer. Burada geçici bir konaklama. Evet. Üçüncü hadis. İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anhu. Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El cennetu akrabu ila ahadikum min şirakina alihi C Cennet sizlerin sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Yani cennete ulaşmak, cennete aletmek bu kadar kolay. Vennâru mithlu zâlik. Ateş de böyledir. Ateş de aynı bunun gibi size çok yakın. Ayaklarınızın var kadar. Ravahul Buhari. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa entestagfiruka ve tubu ileyke.